Farelere ziyafet mi? Eğer ahiret olmazsa kazandığımız servetlerin veya eriştiğimiz ilmi mertebelerin mahiyeti şu gülünç hali alacaktır. İnsan fakir olarak ölse tarla fareleri fakir insan etiyle zengin olarak ölmesi halinde ise zengin insan etiyle beslenirler veya Okuma yazma bilmeden ölsek tarla fareleri okumamış insan eti yerler. Okuyup profesör olmamız halinde ise onlara profesör eti takdim etmiş oluruz. Bizim dünyaya gönderilişimiz ve gayemiz tarla farelerini beslemek olamayacağına göre elbette ahiret vardır. Ve Cenab-ı Hak bizi oraya namzet etmiştir. Kabre konulan bedenimiz ise ruhumuzun eskimiş elbisesidir. Evet bir insan yaratmak. Sanatkarının eserden daha mükemmel olması lazımdır. Taki eser vücut bulabilsin. Akılsız, şuursuz ve hayatsız olan yumurtanın civciv yapması muhal olduğu gibi... ...kainatın da insan yapması imkan haricidir o halde. Yumurta civcivin yaratılmasında, kainat insanın yaratılmasında... ...pek çok sebeplerden sadece birer sebep oluyorlar. Evet... Uçak ile sinek, uçağın yapılması için katlanılan ve pek büyük meblağ tutan masraflar dolayısıyla bir uçağın devlete çok pahalıya mal olduğu malumunuzdur. Bu sebeple o uçağın bir kanadına zarar veren adam devlet malını tahrip etme suçundan derhal ağır bir ceza görmektedir. Halbuki bir sinek sanat inceleyiciyetiyle uçakla kıyas kabul etmezken, bir insan her gün yüzlerce sinek öldürse de kendisinden hiçbir kimse tarafından hesap sorulmamaktadır. Diğer taraftan sineğin gözleri, mikroskobu çok geride bıraktığı cihetle her gün yüz tane sinek öldüren kimse, her biri en az 100 bin lira kıymetinde olan 200 tane mikroskobu tahrip etmiş hükmünde olduğu halde kendisi hakkında hiçbir dava açılmamaktadır. İşte bu gani mutlak olan o sultan-ı kainatın nihayetsiz zenginliğine küçük bir işaret. Mahkumiyet, balıklara su dışında, insanlara da atmosfer dışında yaşayamayacaklarını emreden ancak sultanı kainattır. Evet, parasız bin kişinin bir araya gelerek azim bir şirket kurdukları ve bu şirketin her gün yüz milyon lira kazandığı söylense, bu iddia ne kadar ahmakane? Ve ona inanan kimse ise ne derece divane olur. Buna inanan kimseye divane denilirse hayatı, şuuru, fikri olmayan güneş, hava, toprak, su ve diğer anasının bir araya gelip bir sistem kurduklarına ve her gün milyarlarca zihayat meydana getirdiklerine inanan ve halifi aynatı tanımayan kimseye ne isim verilecektir?